Günaydın. Bugün perşembe olmuş bile. Dünyanın güçlü yağmurlar İstanbul'da havayı temizledi. Tabii biz keşke baştan kirletmesek o güzelim havayı. Haberlerimizi dün gece geç saatte derleyen Zeynube Ezgi Kaya bu sabah işe vapurda püfür püfür geliyordur herhalde. Çayını yudumlayarak, çıtır simidinin tadını çıkartarak. Zeynube şanslı. Birçoğunuz da eminim şu anda otobüslerde, arabalarda oturmak ve egzoz gazı solumak yerine tertemiz havada yürüyerek işinize gitmek isterdiniz. İstanbul gibi bir megalopolis, bazılarına göre ekümenopolis. Buna fırsat veriyor mu, vermiyor. Çünkü kentleşme politikalarımız insana göre değil, paraya göre işliyor. Ama bunu değiştirmek, en azından geriye çevirmek mümkün. Önce hayal etmekle başlıyor, harekete geçmeden önce. İstanbul trafiği anlaşılan birilerine tak dedirtmiş ama mesele futbol olunca galiba ses çıkarmaya başlıyoruz hemen. İstanbullu Galatasaray taraflarının ortak derdi Change.org'da bir kampanya olarak karşımıza çıkıyor. Kampanyada TT Arena için alternatif toplu ulaşım talep ediliyor. Maç günleri yaşanan ulaşım problemlerinden bunalan futbol sever Yasin Kurtuluş tarafından başlatılan kampanya İstanbul'da futbol severlerin büyük bir sorununa dikkat çekiyor. Defalarca medyada yer bulan TT Arena ulaşım sorunu ve maç sonrası çıkan izdihamlarda düşünülürse kampanya bol destekçi bulur gibi ve kısa sürede büyür mü beraber göreceğiz. Galatasaray taraftarları ne kadar koyuyor kendini burada gösterir herhalde. Stad'da metro dışında alternatif ulaşım araçları talep eden Yasin, stad içinde otobüs durakları konulmasını ve daha fazla üst geçit inşa edilmesini talep ediyor. İstanbul'dan kalkalım, yer kürenin diğer ucuna Avustralya'ya gidelim. Avustralya'da başlatılan kampanya dünyaca ünlü spor ürünleri markası Nike yönelik. Fish, Fish ailesi tarafından 28 Eylül'de başlatılan imza kampanyası şu ana kadar 160 bine yakın destekçiye ulaşmış durumda. 160 bin kişiyi harekete geçiren bu önemli konu ne olabilir? Avustralya'da her yıl milyonlarca kangurunun futbol ayakkabısı yapımı için öldürülmesi üzerine başlatılan kampanyada Fish ailesi destekçilere şu sözlerle sesleniyor. Kanguruların katledilmesi yetmezmiş gibi birçok zaman bebek kangurular kendilerini ölü annelerin keselerinde buluyor. İtilip kakılıyor hatta bazen gereksiz oldukları düşünülerek araçlarla eziliyor. Adidas yakın zamanda önümüzdeki 12 ay içinde kanguru derisi kullanımını %98 azaltacağını açıkladı. Puma da oluşan atıklar ve kimyasallar sebebiyle hayvan kaynaklılar dışında ham madde arayışı içinde olduklarını duyurdu. Dünyaca ünlü futbolculardan Roney Ronaldo ve London Donovan ise sentetik malzemelerle üretilmiş ayakkabılarla daha iyi futbol oynanabileceğinin bir kanıtı. Ne kadar gereksiz bir katliam ve vahşet. Bu kadar insanın harekete geçmesine şaşmamalı. Fish ailesi destekçilere Nike'ın bir marka olduğunu ve eğer müşterileri talep ederse vahşet içermeyen çevreyle dost ürünler üretmek zorunda kalacağını hatırlatıyor. Madem Avustralya dedik, Avustralya'dan bir de başarı haberimiz var. Melbourne kenti 80 yılı aşkın bir süredir şehrin kültür merkezlerinden biri olan Astor'u sevenler tarafından başlatılan kampanyada Kısa sürede sahnenin kapatılma tehlikesine değiniyor. Bunun üzerine kampanya 10.000'in 10 üzerinde imza toplamış ve başarıya ulaşmış. Kampanyayı başlatanlar bakın ne diyor. Miras listesinde yer alan Astor sahnesi Melbourne'un ikonlarından biridir. Bir dünya savaşından sağ çıkmış dev bir sinema merkezi. 80 yıldır devam eden gösterimlerin ardından Astor sahnesi tehlike altında. Her şey Astor sahnesinin komşusu olan Saint-Michel Dil Okulu'nun 5 yıl binayı satın almasıyla başladı. Okul sinemanın kiralama taleplerine olumlu yanıt vermedi ve alanı kiralamayı reddetti. Kira sözleşmesinin süresi dolduğunda Astor sahnesinin kapanmasından endişe ediyorlar. Saint-Michel Dil Okulu binayı yenileyip sanat merkezi görevi görecek özel bir okul açmak için 5 yıllığına binayı kapalı tutmayı hedefliyor. Nesillere tanıklık eden Astor yok olup gitmek üzere. Çağrıları cevapsız kalmayan astor severler kısa bir sürede başarıya ulaşıp sinemanın yok olmasına engel olmuş. Bizde de var böyle vakalar diyebiliyoruz. Bir emek sineması olayı yok mu Türkiye'de de? Bakalım ne olacak? Neden hep tiyatrolar zora düşer? Nedir onların bu kaderi? Tiyatro sever Nihan Şerbetçi tarafından başlatılmış bir kampanya var. Geçtiğimiz günlerde Kadıköy Anadolu Lisesi içinde kiracı olarak hizmet veren Duru Tiyatrosu'nun sözleşmesinin feshedilip okuldan atılmasına karar verilmesiyle sosyal medyada başlamıştı. Konu hayli yankı buldu. Nihan'ın başlattığı kampanya, Duru tiyatrosunun zorlu fiziki şartlar altında bile emekle hizmet verdiğini ve kapatılmaması gerektiğini söyleyerek destek bekliyor. Kampanyayı hem Change.org üzerinden destekleyebilir, imza atabilir, hem de Twitter'dan #DuruTiyatroyaDokunma hashtag ile takip edebilirsiniz. Bakalım ilerleyen günler tiyatro severlerin yüzünü güldürebilecek mi bu kampanya? Duru tiyatroya dokunma. Astor sahnesine ne kadar da benziyor Ta Avustralya'da, öteki ucunda dünyanın. Hayvan hakları denince Yunusların, balinaların, bizim gibi zeki hayvanların akıbeti her zaman insanların kalbine seslenir. Öykü Yağcı tarafından ünlü grup satın alma şirketi Groupon şehir fırsatına yönelik başlatılan kampanyanın konusu da Yunuslar. Elbette şirketin web sitesinde Yunuslar satılmıyor fakat Yunus Parkları'na giriş biletleri indirimli olarak satışa sunuluyor. Uzun yıllardır Yunus ve diğer deniz memelilerinin gösteri amaçlı kullanımını önlemek için çalışmalar yapan Öykü Yağcı, Groupon Şehir Fırsatı'nın web sitesinde indirim kampanyasını gördüğünde büyük hayal kırıklığına uğramış. Öykü destekçilerine şöyle sözleniyor. Grouponşehirfırsatı.com'dan Dolphinarium fırsat kampanyasını geri çekmesini ve bundan sonra esaret altındaki hayvanların oynatıldığı ve sergilendiği markalar için fırsat düzenlemeyeceğini dair müşterilerine açıklama yapmasını talep ediyorum. Yunus parklarındaki deniz canlıları da tıpkı eskiden sokaklarda rastladığımız dansçı ayılar gibi doğal yaşam ortamlarından koparılıyor ve insanlık dışı yöntemlerle işkence görerek eğitiliyorlar. Opet, doğa severlerin aldığı tepkiden dolayı Dolfinarium ile işbirliğini 13 Ağustos 2010 tarihinde sona erdirdi ve bunu resmi internet sitesinde duyurdu. Ardından Boyner de aldığı tepkiler üzerine 18 Ağustos 2010 tarihinde Dolfinarium kampanyasını sonlandırmış ve bunu resmi internet sitesinde duyurmuştu. Bir başkası Denizbank'ta 2 Eylül 2010 Perşembe günü Dolfinarium indirim kampanyasını tepkiler nedeniyle bitirdiğini duyurarak doğaya saygılı ve duyarlı bir tutum sergilemişti. Ayrıca Hürriyet Çocuk Kulübü de bundan sonra bu tesislerle ilgili bir kampanya düzenlemeyeceğini açıklamıştı. Yaklaşık 2 ay önce Kamil Koç da desteğini çekti ve indirim kampanyasını sona erdirdiğini duyurdu. Bakın herkes yapıyor demek ki. Şimdi sıra GrouponŞehirFırsatı.com'da. GrouponŞehirFırsatı.com'un da toplumun hassasiyetine ve tepkisine... Aynen diğerleri gibi kulak vermesi Dolphinarium kampanyasını geri çekerek aynı hassasiyeti kendisinin de göstermesi için bu kampanyayı imzalayarak destek verin diyor Öykü. Öykü'nün çağrısını yanıtlamak istiyorsanız kampanyasını www.change.org Taksim Şehir Fırsatı Yunusları adresinde bulabilirsiniz. Şehir Fırsatı Yunusları. Herkese güzel günler dileğiyle esenlikler. Şimdi. Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan Mesutan Ulgar Özeskin.